Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygün Hazreti Halime radiallahu anha. Mekkeli aileler arasında yeni doğmuş çocuklarını bedevi kabilelerden bir süt anneye verme adeti bulunuyordu. Böylelikle onlar çocuklarının çölün sağlıklı havasında büyümelerini ve fasih Arapçayı öğrenmelerini sağlıyorlardı. Bedevi kabilelerin hanımları ise zengin ailelerin çocuklarını tercih ediyorlar ve süt anneliği yapmak suretiyle gelir elde ediyorlardı. Ümmü Kepşe künyesiyle ve Halime Esadiye es olarak anılan ve Hevazin kabilesinin Sa'd bin Bekir koluna mensup olan Hazreti Halime radıyallahu anhada bir kıtlık yılında kabilesinden bazı kadınlarla birlikte bu amaçla Mekke'ye gittiğinde zengin bir aile çocuğunu bulmak için çok geç kaldığını fark etti. O yıl zorlu bir kıtlık yaşanması ve yetim olması sebebiyle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i almakta biraz tereddüt gösterdiyse de boş dönmemek için ona süt anneliği yapmayı kabul etti. Halime radiyallahu anha, iki yıl sonra Allah Resulünü sütten kesti ve ailesine teslim etmek istedi. Fakat Resul-i Ekrem'in annesi Hz. Amine çöl havasının çocuğuna yaradığını görmesi ve o esnada Mekke'de veba salgını bulunması sebebiyle Çocuğunun bir süre daha sütannesinin yanında kalmasını uygun gördü. Beni saat kabilesi çölde yaşardı. Temiz, havadar, suyu bol yaylaları vardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 5 yaşına gelinceye kadar süt annesi Halime'nin yanında kaldı. Efendimiz, ömrünün ilk yıllarında süt kardeşleriyle birlikte büyüdüler. Süt kardeşleri onu çok seviyordu. Hz. Halime radiyallahu anha ve ailesi, Allah Resulüne mihmandarlık yapma şerefine nail olmuşlar ve, kıtlık yılları olmasına rağmen, Allah Resulüne evlerini açmanın feyz ve bereketine bizzat şahil olmuşlardı. Hz. Halime radiyallahu anha, yıllar sonra yine bir kıtlık yılında, Allah Resulü'nü ziyarete gidince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin küzide eşi Hazreti Hatice annemiz ona 40 koyun ve bir deve verdi. Hazreti Halime radıyallahu anhâ'nın Müslüman olduğu dikkate alınırsa onun bir setten sonra ve Mekke'nin fethinden önce Hakk'ın rahmetine kavuştuğu ifade edilebilir. Bu durumda Hazreti Halime radıyallahu anhâ'nın Resul-i Ekrem'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Ömer'e geldiği, onların da kendisine ikramda bulunduğu şeklindeki rivayetler ihtiyatla karşılanmalıdır. Ayrıca Cihrane mevkiinde Hz. Peygamber'in yanına gelen ve onun ikramda bulunduğu kadının da süt annesi değil, süt kız kardeşi Şeyma olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Halime radiyallahu anha'nın kocası Haris bin Abdül'Uzza hakkında da fazla bilgi yoktur. Haris'in Bilset'ten kısa bir süre sonra veya Hz. Peygamber'in vefatının ardından Müslüman olduğu şeklinde iki görüş bulunmakta. Bunlardan birincisinin ağırlık kazandığı görülmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Halime radiyallahu anha'dan süt kardeşleri olan Abdullah, Üneyse ve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 Yıldızların İzinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygül